Esselamu Aleyküm. İsmail Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanan İlmal programında tekrar beraberiz. ilmaletlalegültv.com.tr adresinden göndermiş olduğunuz soruların cevaplarının verileceği bu programda değerli Fatih Kalender hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam ilk sorumuz helal gıda ile alakalı. Sizin de devamlı temas ettiğiniz önemine. Ee, i̇zleyicimiz şöyle soruyor, biz bilhassa Gimdes'ten helal sertifikası olmayan gıdaları yemiyoruz. Fakat bazen bize hediye olarak bir şeyler getiriyor arkadaşlarımız. Bu durumda o getirenleri helal sertifikasına dikkat etmeyen insanlara vermemiz vebal olur mu? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve ba'du. Hemen hemen her platformda dillendirdiğimiz bir mesele vardır ki, evet. e, helal sertifikalandırma sistemi bir nevi tek kefalettir. Tabi bir nevi diyorum tam anlamıyla bir kefalet müessesesi olarak düşünmek de mümkün olmayabilir. Şöyle ki, Kısa'nın, e, Sertifika verilen ürün hangi ürün ise, bu bazen kuruma da olabiliyor, bazen belli başlı ürünlere de olabiliyor. Bu ürünleri biz inceledik, tahkik ettik ve takipçisi olmaya da devam ediyoruz. Bunlarda fıken bir problem yoktur, sağlık açısından bir problem yoktur ve bu noktada size güvence veriyoruz demektir. Dolayısıyla sertifikalı ürün kefalet altına girmiş bir ürün ama bu şu demek değildir. Sertifikası olmayan ürün ise haram olan bir ürün, helal olmayan bir ürün, yenilmemesi gereken bir ürün şeklinde anlamakta doğru değildir. Evet. E, bu tamamıyla belli bir kriterler vardır, belli bir bakış açısı vardır. E, bu noktada eğer o kriterlere uyuyor ise e, ve o kurumda tabi sertifika başvurusunda bulunmuş ise. Belli tahkikat yapılır, belli araştırmalar yapılır, denetmeler yapılır ve bu bağlamda ona bir sertifika sunulur. Evet. Tabii sertifika verildikten sonra da bırakılmaz. Belli zamanlarda ara denetimler vardır. Bunların bir kısmı habersiz, ani baskınlar tarzında olur. Bir kısmı belki haberli bir şekilde olabiliyor ki bunu Gimdes'ten öğrenme imkanları vardır. Bizi dinleyen kardeşlerimiz açısından bunu diyorum. E, bu şekilde bir sertifikalandırma süreci var. Ama bu sertifikalı ürünler hakkında kefaret var ama diğerleri hakkında sadece kefaret yok demektir. Yani biz o konu hakkında bir şey demiyoruz. Bu ürünlerin helallik veya haramlık noktasında bir fikir yürütmüyoruz anlamındadır. Evet. E, dolayısıyla sertifikalı ürünlere helal dememiz bunların dışındakine haram dememizi gerektirmez. Kişi hassasiyet sahibidir. Bu noktada dikkat eder. Sertifikalı ürün tüketmeye gayret eder. Bu güzel bir şeydir. Erdemliliktir. Ama diğer tarafta bu konuda çok fazla hassas olmaması bu kimse için bir düşüklük olarak da kabul edilmez. Çünkü zahir olarak içinde haram bir madde olmadığı kanaatindeyim. Bilerek ben haram yemiyorum şeklinde bir hareket ediyorsa sadece bir tercihtir. Ama illaki diğer bir taraftaki tercihin daha güzel olduğu aşikardır. O yüzden siz Ürününüzü alırken veya gıda maddelerinizi alırken sertifika sorgulamanız güzel ama e, aldığınız veya da size gelen bir ürün sertifikasız ise bunu kendinizin tüketmemesi demek bunu heba etmek anlamına gelmez. Çünkü o belki hiç müracaat etmemiştir. Veyahut da hijyenle alakalı bazı sıkıntılardan dolayı sertifika alamamış olabilir. Evet. İlla haram olarak değerlendirmeyelim bunu. Evet. Ee, bu sebepten dolayı bu şekilde aldırış etmeyen kimsede verilmesinde de bir mahsur lazım gelmez. Yani meseleyi haram bir madde olarak görmeyelim. Haramdır, bunu ben yemiyorum. O zaman bir başkasına vermem de bir vebal şeklinde ki sualeden sanki evet. böyle algılamış. Evet. Bunu bu şekilde düşünmemiz doğru değildir. Dediğimiz gibi sertifikalı ürünler kefalet altındadır, sertifikası olmayan ürünler kefalet altında değildir. Ama haram mıdır? Haşa, öyle bir şey demek doğru bir şey değildir. Evet hocam. Hocam, beyin ölümüyle alakalı bir soru var. Kendisinden ümit edilmeyen ve geri dönmesi umulmayan makineye bağlı olarak şuursuzca yaşayan hastanın fişini çekme hususunda varislerinin onayı soruluyor. Böyle bir durumda varislerin onay vermesi caiz olur mu? Şimdi iki türlü ölümden bahsediyorlar. Bir tıbbi ölüm dedikleri ölüm işlemi, bir de şer'i ölüm diye tabir ettiğimiz halk katında da kabul edilen bir ölüm. Ee, i̇nsanda veya bu bedende en önemli olan iki uzun, beyin ve kalp. Ee, kişinin beyni ve kalbi öldüğünde bu kişi gerçek anlamıyla her şeyle gerek şer'an gerek insanlar katında ölü olarak kabul edilir. Evet. Ancak kalp hala daha e, işlevini yerine getiriyor ise, beyin iflas etmişse buna tıbbi ölüm diyorlar günümüz tabiriyle. Tabi beynin ölümünde iki şekilde gerçekleştiğinden bahsediyor tabipler. Bir beyin sapının ölmesi, bir de beynin kabuğu dedikleri, zarı dedikleri bir bölümünün ölmesi. Tabii bu tabiplerin ifadesine göre. Evet. Diyorlar ki beynin eğer sapı ölmüş ise artık bir daha geri dönüşü mümkün değildir. Yani bu kişi kesinlikle artık kalbide duracaktır, ölecektir. Ama sapı değil de zarı ölmüş ise e, bu kimsenin geri dönme ihtimali vardır şeklinde ifadeler var. Tabi bu şu anda ellerindeki mevcut olan verilere göre söylenen bilgilerdir. Evet. E, kesinlik olarak belki her bir... Bu konuyla iştigal eden ilim sahipleri bu kesindir dese de e, yarın e, bunun e, kesin olmadığı, işte biz bunu şöyle biliyorduk ama meğersem böyleymiş deme ihtimalleri de vardır. Nitekim daha yakın tarihte birkaç gün önce e, malumunuz haberlere de konu oldu. E, Amerika'da olsa gerek e, bir çocuk hakkında beyin ölümü gerçekleşti dendi. E, varislerinden, işte velilerinden onay adında tam fişi çekilecekken çocuk kalkıyor. Şuuru yerine geliyor. Yani uyanıyor. Tabii ondan sonra işte bu bir mucizeydi, şöyleydi, bu ileydi bir takım ifadeler. Az kalsın fiş çekilecekti hocam. Yani ki öldürülecekti. Evet. Bunu bir ara bir doktorlar heyeti gelmişti. Bu organ ile alakalı. Onlarla bir istişaremiz olmuştu, bir görüşmemiz olmuştu. Demişlerdi ki, bu biraz önceki bahsettiğimiz noktada. İşte beynin sapı öldüğü zaman geri dönüşümü yok ama zar öldüğü zaman olabilir. Ben onlara şöyle bir sualde bulundum. Peki sizin bu kişi hakkında beynin sapı öldü dediğiniz halde bunun geri dönüşüm olma ihtimali var mı? Dediler ki yok. Peki beynin sapı dediğiniz halde meğerse beyin sapı değil de zarın ölmüş olma ihtimali var mı? Olabilir dediler. yanında olabilir. Dolayısıyla beyin ölümü diye tabir ettiğiniz şey kesin ölüm olarak değerlendirmemiz doğru değil. Evet. Yani yalınma ihtimalinin olduğunu bizati tabiplerde ifade etti. Melek öyle olmasa bile işte mucize diyeceksin, başka bir isim diyeceksin ama geri dönüşüm olabiliyor. Dolayısıyla şer'an bir kimseye öldü diyebilmemiz hem beynin hem kalbin ki aslında kalp zaten işlevini yitirdiği zaman beyin de ölecektir ama beynin ölmesi kalbin ölmesi demek değil. Çünkü malumunuz kalp e, her bir uzva, her bir organa kan pompaladığı için e, o kan ona hayat veren, o hayatı idame ettiren bir e, unsur oluyor. Ama kalp işlevini yitirdiği zaman, yani kan onlara gelmediği zaman bu durumda belli bir zaman sonra ölüm tahakkuk edecektir. O yüzden bir insan için kalbi de durmadıkça şer'an öldü denmez. Öldü denmediği için tekfin tecisat gibi işlem, veraset gibi miras hukuki gibi işlemler icra edilemeyeceği gibi bu halde olan bir kimse daha henüz kalbi durmadan işte gerek makineye bağlı olması işte makinenin fişini çekelim veyahut da organlarını alalım. Bu tarzı bu gibi şeyler asla fetva verilmemektedir, doğru görülmemektedir. Nitekim yakın tarihte daha yeni birkaç gün önceki e, haberlere konu olan meselede bu noktada e, günümüz fıkıhçıları teyit etmekte, doğrulamakta. Beyin elimi şer'an bir ölüm değildir. Gerçek anlamda bir ölüm değildir. Tıbbi ölüm olarak ifade edilse de şer'an kişinin ölmesi kalbinin de durmasıdır. O yüzden doktorlar artık bundan ümit yoktur deseler de kişilerin onun fişinin çekmesine müsaade etmesi Allah muhafaza bir katildir, bir öldürme işlemidir. Yani bu şuna benzer, bir insan varsayayım işte yüksek bir yerden düşüyor, siz elinden tuttunuz, düşmesine engel oldunuz ama nasıl olsa düşecek, bırakayım. Gibi Yani siz fişe taktınız veyahut da makineye bağladınız bir şekilde hayatını devam ettiriyor. Nasıl olsa bunu ben ona sağladım, sağlamasaydım ölecekti. O zaman bundan kendimi geri tutuyorum deme lüksüne hiçbir Müslüman, hatta hiçbir insan sahip değildir. Bu noktada ciddi anlamda titizlik göstermek gerekir. Şeran bir insan ölmedikçe ölü hükümlerini ona icra etmek kesinlikle doğru değildir. Evet hocam, Rabbim bu vesileyle tüm hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Amin, inşallah. Amin, inşallah. Hocam, malum Ramazan-ı Şerif yaklaştığı için oruçla alakalı sorular gelmeye başladı. Gençliğinde oruç tutmamış bir insan oruçları için kefaret verebilir mi diye bir soru var hocam. Şimdi oruç tutmamış tabirini kullandığına göre tutamamış değil, tutmamış. İmkanı varmış, tutmamış Yani e, bedensel olarak buna imkanı olduğu halde, gücü olduğu halde ve mükellef olduğu halde tutmamışsa bu bir vebaldir, bir günahtır. E, tabii bu iki anlamda bir günah. Bir, borç oluşması. İki, e, borcun oluşması kendi eylemiyle, kendi fiiliyle olması. Yani herhangi bir şer'i gerekçe olmadan kasıtlı olarak borç yapması. Böyle bir insanın yapması gereken öncelikle borcunu ödeyecektir. Yani bunları kaza edecektir. Evet. Kaza etmesiyle borç mükellefiyetliliğinden düşer. Ancak bunu herhangi bir şer'i gerekçi olmadan borca bırakması bu ayrı bir vebaldir. Bu vebalden kurtarması ise tövbe istifara bağlıdır. Ee, peki fidye dediğimiz olay, fidye dediğimiz olay bir insan oruç tutmaya imkanı yok. Hastalığından dolayı veya yaşlılığından dolayı ve o halde ölünceye kadar devam edeceği zanlı galibi var. Böyle bir durumda insan orucunu tutmaz ama her bir gün için bir fitre miktarı fidye verecektir. Evet. Ama öl olduğu halde bile verse daha sonradan sıhhat bulsa tutabilecek imkana sahip olsa nasıl olsa ben bunların fidyesini vermiştim deme hakkına sahiptir bir daha onları kaza etmekte mükellef olacaktır. Peki kaza etme imkanı olduğu halde yani benim şu anda bir hastalığım var ama geçici bir hastalıktır. İleride ben sıhhat bulacağım veyahut da günler kısaldığı zaman bu oruçlarımı tutabileceğim bir durum söz konusu ise bu kimse oruçlarını tutmasa da fidyesini vermeyecek çünkü onları bir daha kaza etmekle mükelleftir. O yüzden kardeşimizin suali kasıtlı olarak tutmamış şu anda tutabilecek bir imkanı da sahipse bunları tutmakla mükelleftir. E, fidye vermesi, fitre miktarı fidye vermesiyle bu vebalden kurtaracak değildir. Önce borçlarını ödesin. Borçlarını ödedikten sonra şer'i bir mazereti olmadan borç edindiğinden dolayı da tövbe istifaretleridir. Rabbim bu hale düşmekten cümlemizi muhafaza etsin. Amin. Düşmüş olan kardeşlerimize derhal tövbe edip bu e, yaptığı hataları telafi etme noktasında gayret ihsan eylesin inşallah. Amin hocam. Hocam diğer bir izleyicimiz, hayırlı programlar diliyorum hocam diyerek başlamış. Kişinin hiddet halinde düşünmeden ve kalben inanmadan ben adiyim, kitapsızım demesi, hiddeti dinince söylediğini fark etmesi kişiyi dinden çıkarır mı diyor hocam? Hiddet yani kızgınlık halinde, halinde diyor. Şimdi bakın, bunu belki daha önceki programlarda da dillendirmiştik. Bir tekfir vardır, bir de küfür vardır. Yani bir lafzın küfür lafsı olması bir şeydir. Bir insana sen kafir olduğunu demek başka bir şeydir. Evet. Sen kafir olduğunu demek yani müşahhaslaştırmak tekfirdir. Bu noktada şöyle bir ayrıma gidebiliriz. Bir lafzın küfür lafsı olabilmesi için diyelim ki o lafızda 10 ayrı ihtimal olsa. 10 ayrı ihtimalin 9 ihtimali küfrü gerektirmesi ama bir ihtimal küfrü gerektirse bu lafız küfür lafzıdır denir diye o bir ihtimalden dolayı. Yani evet. tehlike vardır. Bunu kullanmak doğru değil. Bunu kullanmak insanı küfre sokar denir. Evet. Ancak tekfire baktığımız zaman yani müşahhaslaştırdığımız zaman bunun tam aksine on ihtimal olsa on ihtimalin dokuzu küfrü gerektirse dikkat edin biraz öncesinin tam tersi. Evet. Dokuzu küfrü gerektirip bir tanesi küfrü gerektirmiyorsa biz burada tekfir yapma imkanına sahip değiliz. Yani sen kafir olduğun deme lüksüne sahip değiliz. Evet. Niye? O bir ihtimal burada değerlendirilecektir. Şimdi kardeşimizin ifadesinde sualde işte bir insanın kendisine ben kitapsız olduğum, kafir olduğum, şöyle olduğum, böyle olduğum ifadeleri elbette küfür lafızları olarak sayılır. Çünkü e, on ihtimalden e, en azından bir ihtimal bu lafzın küfür olacağını ifade edebilir ki belki fazlası. Ancak bir şahıs böyle bir şey kullandığı zaman, bir Müslüman böyle bir şahıs kullandığı zaman ona sen hemen kafir oldun denmez. Niye? Çünkü bu kimsenin yani Müslüman olması hasebiyle bu sözünün tevil ihtimali vardır. Evet. Yani ben kafir ameli yaptım veya kitapsız ameli yaptım, ben yanlış işledim veya kendini zecredebilme adına şey. bu ifadeleri kullanmıştır ki bu bağlamda ona sen kafir oldun ifadesini kullanmak kesinlikle doğru değil. Bakın... Arapça'da belagat ilminden bahseden e, telhiz kitabında bir örnekten bahseder. İşte hakikat ve mecaz meseleleri irdelenirken, embetel rebiyo el-bakleh, işte bahar e, bitkiyi bitirdi sözü. Bu söz hakikat midir, mecaz mıdır? Bu sözü eğer bir Müslüman kullanırsa mecazdır. mecazdır. Niye? Çünkü hakikatte onu bittiren, onu oluşturan, o bitkiyi var eden Allah'tır. Allah'tır. Bahar belki sebeptir. Ama bu sözü Allah inancı olmayan bir insan, gerçekten iklimin bunu yarattığını düşünen bir insan söylerse bu hakikattir. Bakın aynı bir söz iki kişi tarafından kullanılıyor ama birinde biz hakikate yoruyoruz, evet. birinde mecaze yoruyoruz. Dolayısıyla Müslümandan sadır olan bir sözün zahiri itibarlarına kadar küfrü gerektirse de eğer onun küfrü gerektirmeme ihtimalleri varsa mecburuz o ihtimaller doğrultusunda bakarak o şahsı tekfir etmem adına. Evet. Ama müşahhaslaştırmak maksızın, yani böyle bir lafı kimse kullanmadı, lafız olarak böyle bir lafız kullanılmamalı. Zira bu küfür içeren bir lafızdır. O zaman o bir ihtimal dahi zayıf olan bir ihtimal dahi olsa bunu bu şekilde kullanmamızda bir mani olmayacaktır. Burada da söylememiz gereken o. Hatta eee fetavain diye de olsa gerek Allahu alem orada görmüştük herhalde. E, kişi dese ki yemin bahsinde işte ben şunu yaparsam yavur olayım. E, işte şöyle olayım, böyle olayım. Allah muhafaza. Bu gibi ifadeleri kullansa bu zecir kastı olduğundan dolayı bilinmesi bu insan küfre girmiş olmaz. Evet. Kafir olmaz ifadesinde, yine Hanefi kaynaklarında yer verilmiştir. E çünkü gaye farklıdır, niyet farklıdır. Tehlikelidir, hoş bir ifade değildir. Bunu kullanmamak gerekir ama kullanan bir kimseye de sen kafir oldun demek asla uygun bir ifade değildir. Evet hocam. Rehber bir kardeşimizin sorusu var hocam sırada. Av döneminde yurt dışından devlet aracılığıyla gelen Müslüman olmayan avcılara ücretli rehberlik yapmak caiz midir diyor hocam. Şimdi öncelikle tabii meseleyi av olarak değerlendirdiğimizde ki kardeşimizin sual sormasındaki maksadın da bu olduğunu anlıyoruz. Evet. Yani bir gayrimüslim av yaptığı zaman o hayvan mundar olur. Mundar olmasından dolayı işte ben o vebale girmiş mi olurum şeklinde meseleyi bu şekilde irdeleyerek bir sual sormaya ihtiyacı duymuş. Oysa av konusunda İslam hukukuna göre şartlarına riayet etmek suretiyle avcılık meşrudur. Ee, ki bu avcılığı yapan kimse Müslüman olabildiği gibi ehli kitap da olabilir. Tıpkı kesimlerde olduğu gibi. Yeter ki e, şer şerifin kabul etmiş olduğu şartları yerine getirmiş olsun. Evet. Ee, bu şekilde bu şartları yerine getirdiği zaman hayvan, mundar olmaz. Ama bu bir şey. Diğer bir taraftan ise bu kardeşimiz... Rehberlik hizmetinden kastettiği, işte bunu belki ormanda kaybolmamasını sağlamak veya zamanını bununla geçirerek işte onun e, orayla, o coğrafyayla alakalı suallerine cevap vermesi. Bu bağlamda bir rehberliktir ki e, burada harici bir haramlık söz konusu değilse, yani evet. civari bir problem söz konusu değilse bu işinden dolayı ücret almasında bir mani olmaz. Buna ecir has denir. Yani hususi kiralanan bir ücretlidir. İşte belli bir zamanı, bir mesaisi vardır. Sabah saat şuradan, akşam şu saate kadar benimle beraber olacaksın ve benim bu ihtiyaçlarımı gidereceksin. Yani işte istişare edeceğimiz, müşavere edeceğimiz, e, burası nereye çıkar, burada ne olur, e, hangi hayvan nerede bulunur, işte avcılıksa veya farklı alansa, nerede alışveriş yapılır vs. vs. Bu gibi şeylerde benim sorularıma cevap vereceksin ve bu kadar zamanını da benle geçireceğin için sana şu kadar ücret vereceğim yağdığı rıhsat evet. e dediğimiz bir işlemdir. Bu kişinin bu ücreti alması meşrudur. Yeter ki civarı bir haramlık olmasın. Yani harici bir problem söz konusu olmasın. Ha bu kimse avladığı avlanmada İslam usullerine uymadı. Şerifi şerifin usullerine uymadı. Hayvanı mumdar etti. O kişinin kendi vebalidir. Yeter ki onun o sen yeme. yeme Veya yani. Müslümanın yemesine fırsat verme, imkan tanıma. Ve meşruiyet çerçevesinde de o işlemlerini yapıyorsa senin bu bağlamda bir hizmet sunmanda problem yok. Yeter ki dediğimiz gibi civari haramlık olmasın. Yani harici bir haramlık söz konusu olmasın. İşte mahremiyet olaylarına dikkat etmek gibi... Kadın erkek ilişkileri, yani bunu kastediyorum. Veyahut da işte yasal olmayan işlemleri yapma. Bir de maalesef rehberlikte şöyle bir sıkıntı olabiliyor. İşte alışverişe getiriyorlar onu. Anlaştığı, daha önceden görüştüğü yerlere alışverişe getiriliyor. Yapılan alışverişten prim alıyor. Evet. Ve bunu tutan kimsenin ise bundan haberi yok. Bu da caiz olmayan bir eylemdir. Niye? Çünkü sen zaten bu adamın, yani seni tutan kişinin işçisi konumundasın. Ve onunla beraber olduğun için senin yevmiyeni, senin gündeliklindeki kazanman gereken bedeli o sana veriyor. Evet. Senin karşı taraftan bir bedel alman neye mukabil bir bedeldir? Yani hizmeti bana yapacaksın ve buna mukabil ben sana bedel veriyorum. Karşı tarafa bana hizmet ettiğin anda karşı tarafa hizmet etme hakkına sahip değilsin. Bakın e, fıkıhta, icare babında eciri, yani kiralanan kişi ikiye ayırırlar. ecir müşterek derler, eciri has derler. ecir müşterek demek e, birden fazla kişi için iş yapan kimsedir. ecir has ise hususi bir şahsa ait olan, sadece bir şahıs için iş yapan kimsedir. Dükkanınızda kiralamış olduğunuz bir tezgahtar düşünelim. Bu eciri hastır. E, i̇şte evinizi boyatmak üzere bir boyacı kiralayacak olsanız götür olarak ama günlük olarak hesap etmediğiniz zaman bu eciraa'dır. Veya bir terziye kumaş bıraktınız, size işte elbise diksin diye. Bu eciraa'dır. Peki eciraa ile icli ecir has arasındaki farklar elbette çok fark vardır. Bu farklardan bir tanesi de şudur ki eciraa yani bir başkası adına da iş yapabilme imkanına sahip olan kişi sizden iş aldıktan sonra belli bir mesaisini size vermeyi taahhüt etmediği için o anda bir başkasından da eş alma hakkına sahiptir. Yani terziye siz bıraktınız kumaşınızı. E, dedik size üç gün sonra gel e, elbiseni al. Bu zaman zarfında bir başkası da ona kumaş bırakabilir. Onun da işini yapabilir. Bir başkası evet. da bırakabilir. Onun da işini yapabilir. Evet. Ama siz yevmiyeci olarak bir adamı kiraladığınız zaman işte sabah saat sekizde gel, akşam sekize kadar dükkanda temizlik yap tezgahtarlık yap veyahut da işte e, şunları yap, bunları yap, neyse. Bu zaman zarfında bu insanın bir başkası namına iş yapması mümkün değildir. Evet. Çünkü o o kadarlık bir zamanı sizin için hapsettiğinden dolayı ücret alıyor. Ücret alıyor zaten. Ücretini alıyorsa makudun aleyh diye tabir ettiğimiz akte konu olan o zamanının tamamında size harcaması gerekir. Rehberlik ücretinde de e, beni işte alışveriş merkezine getirsin diye Veyahut işte yiyecek merkezine, nerede yemem gerekiyorsa oraya getirsin diye benden ücret alıyor. Artı oraya getirmesinden dolayı karşı taraftan bir ücret alması neyin karşılığındaki bir ücrettir? Bir, ikinci olarak da ahlaki bir problem. Çünkü ben sana güveniyorum, güvendiğimden dolayı sen beni getir ve ben bu mukabele sana ücret veriyorum deyip, senin karşı taraftan prim alman beni değil o kişiyi kayırmana sebebiyet verecektir. Evet. Aslında onu değil, kendini kayırmandır. Evet. Yani benim menfaatimi değil, kendine hangisi daha fazla prim veriyorsa beni o tarafa sevk edeceksin, o tarafa getireceksin. Ve bunu beni düşünüyor şeklinde göstereceksin. E, bu da ahlaki değil. Zaten Müslümana yakışan bir huyda değildir. Fuken de zaten caiz değildir. Evet hocam. İki ayrı soru var hocam. Çok yakın birbirlerine. E, eskiye dönük çok kaza namazımız var. Teheccüd namazı kılabilir miyiz yoksa... Önce kaza namazlarımızı bitirmemesi lazım. Diğeri ise sünnetler yerine mı kılsak diye bir soru hocam. Şimdi bir insanın namazını kazaya bırakması, biraz önce yani e, belki ikinci sualde buna temas etmiştik. İki vebali gerektiriyor. Bir, borcun oluşması. Bir de bu borcun oluşumunda herhangi bir şer'i gerekçesi olmadan kasıtlı olarak bunu yapması. Bu durumda bu insan namazını kaza etmekle borcunu ödemiş olur. Ancak e, kasıtlı olarak yani şer'i bir gerekçesi olmadan, kabul edilir bir mazereti olmadan namazını kazaya bıraktığı için vebal altındadır. Bu vebalden kurtarması da artı bir tövbe ifade ihtiyaç vardır. Evet. Ömer Nasuh Efendi e, Allah ona rahmet eylesin. Amin. Rabbim şefaatine nail eylesin. E, İlmahal isimli eserinde bu konuyu İrdelerken e, takrib olarak 7-8 satırlık bir mesele olarak bu konuyu ele alıyor. Ve der ki bir insanın namazını kazaya bırakması, kasıtlı olarak kazaya bırakmasından işlemiş olduğu bir günah vardır. Bu insan diğer insanlardan yani kendisi gibi olmayan insanlardan daha fazla Allah'ın rahmetine muhtaçtır. Niye? Bir vebal içindedir, bir günah içindedir. Dolayısıyla rahmetin cezbine sebebiyet verecek olan ibadetlere diğerlerinden daha fazla sarılması gerekir. Evet. Niye? Çünkü bir kusuru var. O kusurun telafisi gerekecektir. Bundan dolayı böyle bir insanın işte ben e namazın öncesindeki ve sonrakindeki sünnetleri terk edeyim. Hakkında nasıl olan kuşluk namazı, evvabin namazı, teheccüd namazı, e, kabilinden ibadetleri terk edeyim, işte e, kaza ile meşgul olayım şeklinde bir izlenimi aslında Aklan insana makul geliyor. İşte senin borcun varken nafileliğe ne işin var? Gibi. Oysa hem borcunu yap hem de nafilelerden de o borcu bıraktığından dolayı Mevla'nın rahmetinin kazanmasına vesile kal. Daha çok yani ihtiyacım daha var. fazla ihtiyacın var senin evet. çünkü yapmış olduğun bir kusurdan dolayı. İşte benim fazla vaktim yok. O vaktimi ya orada kullanacağım ya burada kullanacağım şeklinde ifadelere de ciddi anlamda kızar bir ifadeyle nice boş vakitler bulabiliyoruz fuzuli işlerimizden dolayı. Bu gibi bir meselede vaktim yoktur tabiri ise hiç kabul edilecek bir mazeret değildir. Evet. Tabii bu noktada şafi fikinde farklı bir görüş vardır. Onu da söylemekte. E, fayda vardır. Zira Şafii mezhebine göre bir insanın kazası varsa yani kaza borcu varsa bu insanın nafile ibadet yapması caiz değildir. Ancak e, bunu tabi kitaplarımızda okurken algı olarak farklı yerlere çekilebiliyor. Niye caiz değildir? i̇bn Hacer rahimullah bunu anlatırken diyor ki aslında mesele nafile ibadet değildir. Kazası olan bir kimsenin asli ihtiyacının dışındaki bütün vakitlerini kazayla geçirmesi farzdır. Hmm. Bu vakitlerini kazanın dışında başka bir şeyle geçirmesi caiz değildir. Nafile ibadeti olarak değil sadece. Ve kim nafile namaz bile olsun. Ne olursa olsun. Oysa Hanefi mezhebine göre böyle değildir. Hanefi mezhebine göre evet bir insanın borcu varsa, kazası varsa bu insan e, bu kazayı ömrünün sonuna kadar e, yaptıktan sonra bu vakitlerinin tamamını kazayla geçirme mecburiyeti yoktur. Evet. Yeter ki ölmeden önce borçlarını bitirmiş olsun. Hatta diye de diyordu, e, kişinin çok kazası olsa ve kendine at, ah dese, dese ki ben her gün bir günlük e, namaz kazasını yapacağım dese ve bu şekilde bu ahnede yerine getirirse ve ölse evet. e, kazaları olduğu halde ölse inşallah mesul değildir bu niyetinden dolayı şeklinde hmm. de bir ifadeye yer verilmiştir. Evet. Şafii mezhebine göre öyle değil. Kazan varsa asli ihtiyaçlarının dışındaki bütün vakitlerini kazale geçirmekte mükelleftir. Bir an önce bitirmen. Gibi. Bir an önce bitirmektir. Dolayısıyla şimdi işte Ade kuşluk namazı kıl ya hocam ben Şafii'yim. kazası olan kuşluk kılamaz. Ya e, o zaman kaza kıl. Yani oturman da caiz değil çünkü. Sen şu anda ne yapman gerekir? Evet. Kaza kılman gerekir. Yani pikniğe gelirken pikniğe gidiyorsun, yazlığına gidiyorsun, ne bileyim onun gibi yani fuzuli olan aslı ihtiyaçların dışındaki her bir işlemi yapıyorsun. Orada şafirlik söz konusu olmuyor. Orada benim kazam vardı ifadesini kullanmıyorsun. Nafile kılmaya gelince benim kazam vardı. Evet. Kazası olan bir kimsenin şafi fıkhına göre nafile kılması caiz değildir. Ama nafile değil sadece, boş durması, asli ihtiyacının dışında vaktini geçirmesi caiz değildir. Evet. Yani o yüzden bu konuda ciddi anlamda dikkat etmek gerekir. Ee, i̇bn Hacer şöyle diyor, bir insan namazını kasıtlı bir şekilde kazaya bırakmışsa, biraz önce bahsettiğimiz gibi asli ihtiyaçların dışındaki vakitlerde bunu illaki yapmakla mükelleftir. Ama kasıtsız olarak namazı kazaya kalmışsa, uykuya da kalması gibi, uyanamaması gibi bu durumda muvassadır. Hanefiler gibi biraz daha e, genişlik vardır. Yeter ki kazasını yapmadan ölmesin. E, böyle bir ayrım var. Ama Hanefi mezhebinde öyle değil. Artı e, nafile namazların biliyorsunuz vakitli olanları vardır, vakitsiz olanları vardır. E, revatip sünnetler vakitlidir hakkında nasıl olan evvabin namazı kuşluk namazı teheccüd namazı işrak namazı bunlar vakitlidir. Dolayısıyla bu vakit sadece buna has edilmiş olduğundan dolayı onu kılmaman o namazın kaçması demektir. Ama kazanın artık bir vakti yoktur. Kazayı ömrün sonuna kadar yapacaksın. O evet. yüzden onu bahane etmek suretiyle onu kılmamak doğru değil. Onu da kıl, kazayı da kıl. Zira onun telafisi yok. Telafisi yoktur. Evet hocam. Hocam süt kardeş ile alakalı bir soru var sırada. Şöyle diyor: Eşim ve ablam birbirinin çocuklarını emzirdi. Bunlar süt kardeş oldular. Diğer çocuklarda süt kardeşi olurlar mı? Şimdi süt konusunda e, akrabalığın oluşması yani mahremiyetin oluşması süt emen ile emdiren arasında. Ancak kural şudur: Emen kimse emdirenin ailesine ilhak olur. Ama emenin ailesiyle emdirenin ailesinin hiçbir bağlantısı olmaz. İsterseniz somut örnek üzerine gidecek olursak, A şahsı var, B şahsı var. A şahsı B şahsından süt emecek olsa, tabii süt yaşında olduğu halde süt emecek olsa, bu durumda o A şahsı B şahsının ailesine ilhak olacak. B şahsının çocukları, velev ki o çocuklar süt vermeden önceki olan, yani onun ağabeyleri olsa da veya sonradan olacak çocukları da olsa, bu A şahsına mahrem olur, süt evet. kardeş olur. Ama bu aşasının kardeşlerinin ise bunlarla hiçbir bağlantısı yoktur. Hatta şöyle söyleyeyim. Ee, sizin öz kardeşinizin süt annesi sizin mahreminiz değildir. Hmm. Öz kardeşinizin süt annesi. Niye? Çünkü onun süt annesidir. Sizle bir bağlantısı yoktur. Ama sualde anladığım kadarıyla çift taraflı bir emni olmuş. Evet, evet. Yani her iki tarafta karşı Emlidilmiş. taraflı indiğinden dolayı bu sefer her iki tarafın ailesi o kişiye ve bu kişinin ailesi diğer tarafa da mahrem olacaktır. Bu konuyu da ona göre değerlendirmek gerekir. Evet hocam. Diğer bir izleyicimizin sorusu şöyle hocam. Yeni daire aldım. Yalnız pazarlık esnasında klimayı bırakır mısınız dedim. O da bakarız dedi. Evi teslim alırken klimayı alacağım dedi. Bir şey demedim. Üç ay oldu hala almadı. Telefonlarıma da çıkmıyor. Utandı sanıyorum. Çünkü tapu ve iskan konusunda bizi yanılttı. Bu yüzden cevap vermiyor olabilir. Aslında araştırmadığımdan hata bende. Bu durumda klimayı ne yapmalıyım diyor hocam. Tabii aslında akitlerde, akit anında... Meçhuliyet olacak, sonu nizayet, sebebiyet verecek her bir cehalet aktif hastedir. Evet. Tabi burada tam bu bağlamda bir cehalet vardır demeyiz. Ama netleştirilmesi gerekecekti. bir bakarız ifadesi e, net değildir. E, akit anında öyle deyip de daha sonradan teslim anında alacağım demesi, e, bu kimsenin yok öyle münasebet, ben alışverişi yaparken bu kalmak şartıyla aldım deme imkanı olduğu halde bunun da sükut etmesi, Es fi fî mâradîl beyan kuralınca, evet. yani ihtiyaç durumunda konuşması gerektiği halde konuşmaması, kabul anlamını taşıması, e, bu gibi nedenlerden dolayı bir müşeveşlilik, bir hal var. Ama anladığım kadarıyla kardeşimiz zaten klima, yani bahse konu olan o emtia'yı verme noktasında, buna rızası var. O kişiye ulaşamıyorum diyor. E, i̇şte aralarında oluşan başka etkenlerden dolayı burada ulaşacak birilerine aracı koysun. E, bu şekilde belki doğu ondan imtina etmiştir yani onun peşinde de değildir. ama evet. bunu netleştirmek gerekir, net bir şekilde tespit etmek gerekir. böyle müşevveş olan işlerle hareket etmek e, hem insanlık bağlarına da sıkıntı getirecektir. E, bunu netleştirmelerinde fayda vardır. tavsiyemiz bu yöndedir. Evet. Kendisi ulaşamıyorsa da ulaşacak birilerine ulaşmasın imkanı vardır Dilaki. Evet Hocam, hocam son sorumuz şu şekilde bir abimiz soruyor. Eşim belediyede çalışıyor, çalıştığı ortamda erkekler de var. Aldığı para durumu nedir? Haram mı? E, malum o parayla bana hediye almak istiyor. Ben aldırmıyorum, eve erzak alıyor, yemek yapıyor. O para ile alınan yemekler ben yediğim zaman haram mı yemiş oluyorum? İşten çıkarmaya çalıştım, konuştum, biraz problem çıktı. Kafam çok karışık, ilişkimizi bu yüzden bitirmeyi bile düşünüyorum diyor hocam allah Teala Hazretleri cümle ümmeti Muhammed'e aile saadeti versin. Amin. Aile bozukluğu, aile içindeki sıkıntı ciddi anlamda sosyal bir problem. Ki bu problemin en bariz bir şekilde etkileninde şüphesiz çocuklar oluyor. Ve çocuklardaki bu etki ileriye dönük, büyüdüklerinde, normal sosyal yaşantıya dahil olduklarında ise o ailedeki o problemler onları da tezahür edecektir. Maalesef. O yüzden bu hale düşmekten Rabbim cümle ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. Duamız Amin. budur. Tabi buradaki suale baktığımız zaman e, bunu sual eden kardeşimiz anladığımız kadarıyla erkek hanımının çalıştığından bahsediyor. Tabi e, evde erkek dururken hanımın çalışması ne derece doğrudur? Bu da aslında irdelenmesi gereken bir işlem. Evet. Çünkü İslam hukukuna göre Evin maddi külfetini şerif şerif erkeğe yüklemiştir, kadına değil. Yani kadın bakmakla mükellef değil, bakılmakla mükelleftir. Evet. Bunun iaşesini temin etmekle mükellef olan evliyse kocası, evli değilse babası, kardeşi, işte erkekten kim varsa asebe sıralamasıyla bunlardır. Öyle veya böyle bir şekilde buna ihtiyaç varsa da e, kadının çalışması haramdır diyemeyiz. Yeter ki o çalışma şeri şerifin müsaade ettiği doğrultuda olsun. Evet. Yani harici bir günahı sebebiyet vermesin. E, ne gibi işte erkeklerle aynı ortamda e, mahremiyete dikkat etmeksizin veya edemek, sizin etme imkanı olmaksızın çalışması e, ki anladığımız kadarıyla öyle bir durum vardır. E, bu bağlamda e, böyle bir ortamda kadının çalışması elbette caiz olmayacaktır. Ama aldığı paraya bu haramiyet sirayet eder mi? E, bunu ise bu bir başka bir meseledir. Şimdi çünkü almış olduğu para ameline mukabildir. Eğer ameli meşru bir amelse, yani işleme çalışması meşru bir çalışma ise onun yüzde onun mukabildinde alacağı ücrette elbette kişi helal olacaktır. Ama öyle bir ortamda bulunması, yani günah içeren bir ortamda bulunmasından dolayı artı günahı da olacaktır. Yani günahın olması ayrı bir şey, kazancının helal veya haram olması başka bir şeydir. Evet. Kazanç tamamıyla o kazancına mukabil ameliyle alakalıdır. Yani makudun aleyh ifade ettiğimiz akde konu olan şey ne? O şey meşru ise alacağı ücret meşrudur. O şey gayri meşru ise alacağı ücret gayri meşrudur. He, o meşru olduğu halde o meşru işlemi yaparken harici olarak günah işliyor. Onun vebali ondadır bunu kazancı endeksemek doğru bir şey değildir. Evet. Ama tabii bu konuda yine e, yani kendimizi rahatlatmamamız gerekir. Yani nasıl olsa kazancı haram değildir diyerek o hale rıza getirmek, razı olmak da doğru değil. Neticede günah ortamındaysa eğer bu kimse evet. e, derhal bundan vazgeçirme noktasında e, imkanları seferber etmek gerekir. Tabii bunu güzel bir ifadeyle, yıkıcı bir dille de değil yıkarak değil, yaparak bunu bir şekilde telafi etmekte yarar vardır. Rabbim bu konuda bu kardeşimize ve bu kardeşimiz gibilerine Rabbim en kısa zamanda yardım eylesin inşallah. Allah razı olsun hocam. Amin Çok teşekkür Rabbim ediyoruz vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Değerli izleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun efendim.